20 Mart, uyanıyorum, sakal tıraşımı oluyorum, hipertansiyon ilaçlarımı alıyorum, radyoyu açıyorum. Kahretsin, Milli Marş'ın müziği. Biri bana bu durumun Milli Marş'la ilgisini açıklasın. Ulusal gururu canlandırmak niye? Askerleri yüzbinlerce askeri Caporetto'da da bu marş yönlendirmişti. Radyoyu kapadım ve sessizlik içinde tıraş oldum. Mezar sessizliği. Jun Hirose, sinema üzerine kitaplar yazan bir arkadaşım. Son haftalarda Sine Capital kitabının İspanyolca baskısının tanıtımı için seyahatteydi. Buenos Aires dönüşü Madrid ve Bologna'ya uğrayacaktı. Bili ile ben onu bekliyorduk. Son derece hoş ve esprili bir insan. Yılda yaklaşık bir kez İtalya'dan her geçişinde onu birkaç günlüğüne misafir etmek bir zevk. Madrid'e vardığında salgın şehri kasıp kavurduğundan bir başka çok sevgili arkadaşım Amador Savater'e konuk olmak durumunda kaldı. Şimdi birlikte vakit geçiriyorlar ve Amador'a biraz imreniyorum. Zira Jun aynı zamanda mükemmel bir aşçı ve ben Japon mutfağına bayılıyorum. Geceleri biraz sineforum yapıyorlar. Birkaç gece önce Carpenter'ın Duruma cuk oturan şeyini, The Thing, seyretmişler. Sonra da Amador, Arjantin'deki Lobos Velo, Başıboş Kurt dergisine bir yazı yazdı. Şöyle demiş, şey düşünmek için bir fırsat, salgını bir kesinti olarak düşünmeliyiz. Hep var olacağını düşündüğümüz otomasyon stereotiplerinde bir kesinti. Sağlık, sağlık sistemi, kentler, gıda... Her günkü bağlar ve kaygılar hepsini en baştan düşünmeliyiz. Karantina sona erdiğinde eğer biterse ki bitip bitmeyeceği belli değil, bir tür kurallar çölünde aynı zamanda da bir tür otomasyon çölünde olacağız. O zaman insan iradesi duruma bakıldığında kesinlikle hakim konumda olmayan, virüsün de bize öğrettiği gibi insan iradesi hiç belirleyici olmadı ama önemli bir rol oynayacak. Ama bu barışçıl olmayacak, bunu bilmek iyi olur. Çatışmanın nasıl biçimler alacağını öngöremeyiz. Ama onu hayal etmeliyiz. Kim daha önce hayal ederse o kazanır. Tarihin evrensel yasası bu. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi çeviren ve okuyan Serhan Ada